Maide Suresi Necm 672 Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin. Siz dokunulmaz iken, yani hac, yüksek ilahiyat eğitimini sürdürürken, avlanmayı helal görmeksizin, size okunacaklar hariç, dört bacaklı, iki tırnaklı, geviş getiren ve ot yiyen hayvanların kusursuzları, gerdanlıksızları size helal kılındı. Şüphesiz Allah, dilediğini hükmeder dilediği yasayı koyar Ey iman etmiş kimseler Allah'ın alametlerine haram aya hediye hac yapanlara yiyecek yollamaya hediye etmeye gerdanlıklarına yani hac yapanların orada yüksek ilahiyat eğitimi için bulunanların yemesi için gönderilen hayvanlara konulan işaretlerine ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Beytül Haram'a yani hac görevi yapmak isteyenlere saygısızlık etmeyin. Dokunulmazlığınız kalktığında, hac göreviniz bittiğinde de avlanın. Sizi mescide haramdan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi saldırıya da sevk etmesin. Ve iyi adamlık ve Allah'ın koruması altına girme üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın ve Allah'ın koruması altına girin. Hiç şüphesiz Allah, azabı, kovuşturması çok çetin olandır. Size leş, kan, domuzun eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvanların yiyip de canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar üzerine boğazlananlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün şu kâfirler Allah'ın ilahlığını ve rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler sizin dininizden ümitsiz diye düşmüşlerdir. Öyleyse onlara saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymayın. Bana saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyun. Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Size din olarak da İslam'a razı oldum. Artık kim son derece açtık içinde günaha istekle yönelmeden zorda kalırsa, bilsin ki şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Necm 673 Sana Kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size iyi ve temiz şeyler ve Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların avları helal kılındı. Artık onların sizin için tuttuklarından yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah hesabı pek çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Müminlerden özgür kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden özgür kadınları da nikahlayarak koruma altına alınmış biri yapmak, zina etmemek ve gizlice dostlar edilmemek şartıyla kendilerine mehirlerini ödediğiniz durumlarda size helal kılındı. Kim imanı tanımayıp küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse, artık kesinlikle O'nun yaptığı boşa gitmiştir. Ve O, ahirette kayba, zarara uğrayıp acı çeken kimselerdendir. Necm 674 Ey iman etmiş kişiler! Salata! Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarına doğru kalktığınız, toplum içine çıktığınız zaman hemen yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı ve iki topuğa kadar ayaklarınızı el ile silin. Ve eğer cünü yani aşırı şehvet nedeniyle aklınız başında olmayacak durumdaysanız temizlik üstüne temizlik yapın. Cinsel ilişkiye girin, orgazm olun ve yıkanın. Ve eğer hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut sizden birisi tuvaletten gelmişse, yahut kadınlarla temaslaştıysanız, cinsel ilişkiye girdiyseniz, sonra da su bulamamışsanız, hemen temiz bir toprağa yönelin. Sonra da temiz topraktan yüzlerinizi ve ellerinizi el ile silin. Allah Size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde sizden aldığı, kendisiyle sözleştiğiniz kesin sözleşmesini hatırlayın. Ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah göğüslerin içindekini çok iyi bilendir. Ey iman etmiş kişiler! Allah için hakkaniyeti ayakta tutan tanıklar olunuz. Ve bir topluma olan kininiz sizi adaletsizlik yapmaya sürüklemesin. Adaletli olun. Adaletli olmak Allah'ın koruması altına girmeye daha yakındır. Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah... Yaptıklarınıza haberdardır. Allah, iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere vaat etmiştir. Bağışlanma ve büyük ödül yalnızca onlaradır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler de, işte onlar cehennemin ashabıdır. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti ve Allah'ın koruması altına girin. Artık müminler de yalnızca Allah'a işin sonunu havale etsinler. Necm 675. Ve andolsun ki Allah İsrail oğullarının sağlam sözünü almıştı ve biz kendilerinden 12 müfettiş başkan göndermiştik ve Allah demişti ki ben kesinlikle sizinle beraberim salatı ikame eder yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma toplumu aydınlatma kurumları oluşturur ayakta tutar zekatı verginizi verir elçilerime iman eder onları destekler ve Allah'a güzelce ödünç verirseniz Andolsun ki sizden kötülüklerinizi örteceğim ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere girdireceğim. İşte sizden her kim de bundan sonra küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse artık kesinlikle yolun doğrusunu kaybetmiş olur. Sonra da sözlerini bozmaları sebebiyle onları dışladık ve kalplerine katılık koyduk.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 Yani Hristiyanız diyenlerden de sağlam sözlerini almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu terk ediverdiler. Biz de onların arasına kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık yerleştirdik. Allah yakında yapıp üretmiş olduklarını onlara haber verecektir. Necm 676 Ey kitap ehli! Kesinlikle kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açığa koyan, çoğundan da vazgeçen bizim elçimiz size geldi. Kesinlikle size Allah'tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi. Allah o kitapla kendi rızasına uyanları selamet yollarına kılavuzlar. Onları kendi bilgisiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola kılavuzlar. Andolsun ki, şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir diyen kimseler, kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler olmuşlardır. De ki, peki Allah, Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve bütün yeryüzündeki kimseleri değişime, yıkıma uğratmak istese, ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yeryüzünün, ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti de sadece Allah'a aittir. O, dilediğini oluşturandır. Ve Allah, her şeye en iyi güç yetirendir. Ve Yahudiler, Hristiyanlar, ''Biz Allah'ın oğullarıyız ve O'nun sevgilileriyiz.'' dediler. De ki, ''Madem öyle, niçin günahlarınız sebebiyle Allah size azap ediyor?'' Tam tersi, siz O'nun oluşturduklarından birer beşersiniz. O dilediği kişiyi bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin sahipliği, yönetimi de Allah'ındır. Dönüşte yalnızca O'nadır. Ey kitap ehli! Elçilerin arasının kesildiği bir sırada, bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demeyiniz diye size tebiyin yapan, açıkça ortaya koyan elçimiz geldi. İşte kesinlikle müjdeleyici ve uyarıcı size geldi. Allah her şeye en çok gücü yetendir. Ve hani Musa toplumuna, Ey toplumum, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Allah, İçinizden peygamberler gönderdi, sizi de hükümdarlar kıldı Ve alemlerden hiçbir kimseye vermediğiniz size verdi Ey toplumum, Allah'ın size yazdığı temizlenmiş toprağa girin, geriye dönmeyin Yoksa kayba uğrayanlar olarak dönersiniz dedi Onlar, ey Musa, şüphesiz orada zorba bir toplum var ''Onlar oradan çıkmadıkça da biz oraya asla girmeyiz. Şayet onlar oradan çıkarlarsa şüphesiz biz de artık girenleriz.'' dediler. Korkanlardan ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam dedi ki, ''Onların üzerlerine kapıdan girin. İşte oradan girerseniz şüphesiz siz galip olanlarsınız.'' Eğer inanıyorsanız da artık yalnızca Allah'a işin sonucuna havale edin. Musa'nın toplumu, ''Ey Musa, şüphesiz biz onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin de savaşın. Şüphesiz biz burada oturanlarız.'' dediler. Musa, ''Rabbim, ben kendimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum.'' Artık bizimle bu hak yoldan çıkmışlar toplumunun arasına ayır dedi. Allah dedi ki, Artık temizlenmiş topraklar onlara kırk sene haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O nedenle sen hak yoldan çıkmış o toplum için tasalanma. Necim Necim 677 Onlara iki Ademoğlu'nun haberini de hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. O, seni kesinlikle öldüreceğim dedi. Diğeri, Allah yalnız kendisinin koruması altına girmiş kişilerden kabul eder. Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben elimi seni öldürmek için uzatacak değilim. Ben elimi seni etkisiz kılmak için uzatırım. Şüphesiz ben, alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Şüphesiz ben isterim ki sen beni öldürmen nedeniyle oluşacak günahı ve kendi günahını yüklenip de ateşin asabından olasın. Şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapanların da cezası budur, dedi. Bunun üzerine kurbanı kabul edilmeyenin egosu kendisine, kardeşini öldürmeyi kolay gösterdi. Sonra da onu öldürdü. Kendisi de zarara uğrayanlardan oluverdi. Sonra Allah, hemen ona kardeşinin cesedini nasıl gömmekte olduğunu göstermek için toprağa eşeleyen bir karga gönderdi. O, Yazıklar olsun bana. Ben şu karga gibi olmaklığımla aciz mi oldum da kardeşimin cesedini gömüyorum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bunun için biz, İsrailoğullarına şüphesiz her kim bir zat veya yeryüzünde bozgunculuk karşılığı olmadan bir zatı öldürürse artık bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir zatın yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur şeklinde farz kıldı. Ve kesinlikle onlara elçilerimiz açık delillerle geldiler. Sonra da şüphesiz onların birçoğu kesinlikle yeryüzünde aşırı davranan kimselerdir. Necm 678 Allah'a ve elçisine karşı savaşan, bozum yapmaya teşebbüs etmiş olan ve yeryüzünde kargaşa çıkarmaya çalışanların siz onlar üzerine güçte olmazdan, onları yakalayıp denetim altına almadan önce hatalarından dönenler hariç, karşılığı ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama arka arkaya kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir aşağılıktır. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Artık iyi bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Necm 679 Ey iman etmiş olan kişiler! Kurtulmanız, zafer kazanmanız için Allah'ın koruması altına girin. Ona yaklaştıracak, ulaştıracak şeyleri arayın ve onun yolunda gayret gösterin. Şüphesiz kafirler... Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, bütün yeryüzündekiler ve onunla birlikte bir o kadarı daha, kıyamet gününün azabından kurtulmalık vermek için kendilerinin olsa onlardan kabul edilmez. Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkanlar değillerdir. Ve onlar için devamlı bir azap vardır. Necm 680 Hırsız erkek ve hırsız kadın. Bunların yaptıklarına karşılık Allah'tan bir engelleyici uygulama olarak hemen ikisinin de gücünü, güçlerini kesin. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Sonra kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder ve düzeltirse, bilsin ki şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Göklerin ve yerin sahipliğinin, yönetiminin, Allah'a ait olduğunu bilmedin mi? O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Ve Allah, her şeye en iyi güç yetirendir. Necm 681 Ey elçi! kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimseler ve Yahudileşmişlerden, durmadan yalana kulak veren ve sana gelmeyen kimseler için dinleyen, casusluk eden, küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddediş içinde koşuşan şu kimseler seni üzmesin. Onlar kelimeyi yerlerinden kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen olun, o verilmezse sakının derler. Allah,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 Artık onlar eğer sana gelirlerse, aralarında hükmet ya da onlara mesafeli dur. Ve eğer onlara mesafeli durursan, artık sana hiçbir zaman zarar veremezler. Ve eğer hükmedersen, o zaman aralarında hakkaniyetle hükmet. Şüphesiz Allah hakkaniyetle davrananları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat, yanlarındayken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da geri duruyorlar. Onlar inanan kimseler değillerdir. İçinde doğru yol rehberi ve ışık bulunan Tevrat'ı şüphesiz biz indirdik. Müslümanlaşmış kişiler olan peygamberler onunla Yahudilere hükmederler. Kendilerini Allah'a adamış kişiler ve hahamlar da Allah'ın kitabından kendilerinden korumaları istenilen ve kendilerinin de üzerine tanıklık ettikleri şeylerle hükmederler. İnsanlara saygı duyup ürpermeyin. Bana saygı duyup ürperin. Benim ayetlerimi de az bir paraya satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek deden kimselerin ta kendileridir. Ve biz Tevrat'ta onlara, zata zat, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş yazdık. Yaralara kısas vardır. Bununla beraber kim kısa hakkını bağışlarsa bu kendisi için kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar yanlış, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Ve biz o peygamberlerin izleri üzerine, yanlarındaki Tevrat'tan içinde konu edilenleri doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'nın gelmesini sağladık. Ve ona Tevrat'tan içinde konu edilenleri doğrulamak, Allah'ın koruması altına girmiş kişilere yol gösterme ve öğüt olmak üzere içinde yol gösterme olan İncil'i verdik. İncil ehli de Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse artık işte onlar hak yoldan çıkanların ta kendileridir. Sana da Tevrat'ın bir bölümünden kendisinin içinde konu edilenleri doğrulayan, ve onları kollayıp koruyan olarak hak ile kitabı, Kur'an'ı indirdik. Öyleyse onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen haktan saparak onların arzu ve heveslerine uymak. Ve biz sizden hepiniz için bir yol haritası, toplu yaşam ilkeleri ve geniş, aydınlık bir yol belirledik. Ve eğer Allah dileseydi, sizi tek bir önderli toplum yapardı. Fakat size verdiklerinde sizi yıpratmak, denemek için böyle yapmadı. Öyleyse iyiliklere yarışın. Hepinizin dönüşü yalnızca Allah'adır. Sonra O, kendisi hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Sen yine aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların tutkularına uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni davandan vazgeçirerek ateşe atmalarından sakın. Artık sırt çevirirlerse, artık bil ki şüphesiz Allah bir kısım günahları sebebiyle, günahlarının acısıyla onları musibete uğratmak istiyor. Ve şüphesiz insanlardan pek çoğu Kesinlikle hak yoldan çıkan kimselerdir. Yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesinlikle bilen bir toplum için hüküm yönünden Allah'tan daha güzel kim olabilir? Necm 682 Ey iman etmiş kimseler! Yahudileri ve Nasara'yı, yani Hristiyanları yardımcı, yol gösterici, Koruyucu yakınlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin koruyucu, yol gösterici yakınıdırlar. Sizden kim onları mütevelli yani koruyucu, gözetici, yönetici yaparsa artık o şüphesiz onlardandır. Şüphesiz Allah şirk koşarak, küfrederek yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar topluluğunu kılavuzlamaz. Necm 683 Bundan sonra kalplerinde hastalık bulunan, zihniyeti bozuk kimselerin bize bir felaket gelmesinden ürperiyoruz diyerek onların içinde koşuştuklarını göreceksin. Artık umulur ki Allah bir fetih veya katından bir emir getirir de içlerinde gizlediklerine pişman olan kimseler olurlar. Ve iman etmiş kişiler kesinlikle sizinle beraber olduklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitmiştir ve onlar kaybedenler olmuşlardır. Necm 684 Ey iman etmiş kimseler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında müminlere karşı yumuşak, kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere karşı da onurlu ve şiddetli bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da onu severler. Onlar Allah yolunda çaba harcarlar ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir armağandır. Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, çok iyi bilendir. Sizin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınız sadece Allah'tır. O'nun elçisidir. Bir de Allah'ı birliyerek salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı vergiyi veren iman etmiş kimselerdir. Allah'ı, O'nun elçisini ve iman edenleri kendisine yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın kabul edenler bilsinler ki, kesinlikle Allah'ın taraftarları galip olanların ta kendileridir.